İkinci sorum da şu, evlerde okey oynanıyor, Evet. Ee, karşılıksız yalnız, bu caiz mi, haram mı yoksa bir sıkıntısı var mı yok mu onu soracaktım. Yani. Ortada ısmarlama, e, bahis falan bir şey yok. Şimdi İslam dininde oyunlar ikiye ayrılır. Birisi mubah oyunlar, birisi de meşru olmayan oyunlardır. Evet. Meşru olmayan oyunlar, İslam'ın haram kıldığı bir unsur var içerisinde. Evet. Veya efendim kumar taşıyan oyunlar evet. gibi. İşte efendim at yarışları, efendime söyleyeyim işte başında alınan biletler gibi vesaire bunlar gayrimeşru. Niye? Kumar taşıyorlar içerisinde. Evet, evet. Bunlar e, caiz değildir bu tür oyunları oynamak. Caiz değildir ama ne meşru olmayan bir olay var ne de efendime söyleyeyim kumar aracı yapılmıyor. Bunlar da mubah oyundur. Yani ne demek? Günahı da yok, sevabı da yoktur. Vakit israfına sebebiyet vermediği müddetçe bir insan bunları oyun ne yapabilir? Nefsini rahatlatmak, kendisini rahatlatmak ve hoşça bir vakit geçirmek için arkadaşıyla oynayabilir. İşte bu bağlamda kardeşimizin oyunu da öyledir. Değil mi? Evet. Mesela satranç oynuyorlar. İşte kardeşimizin söylediği oyun var. Ben pek oyunların isimlerini bilmem. Fazla oynamadığım evet. için bu kumara alet edilmiyorsa yani kazanan taraf kazanan taraf Efendim ondan bir para almıyorsa veya kaybeden taraf diyelim ki çayı söyleyecek veya pastayı söyleyecek Ondan sonra oturup birlikte yiyecekler evet. işte bu kumara alet ediliyor. az da olsa ne var kaybedeni var kazananı var bu, bu kumara alet edilmiştir Dolayısıyla bu hiçbir şekilde bu oyun ne olmaz caiz olmaz, olmaz. kumara alet edilmedi müddetçe aşırı zaman israfına sebebiyet vermedikçe namaz ve sayrı gibi ibadetlerin terkine sebebiyet vermedikçe bu oyun nedir? Mubah oyundur yani. Sevabı da yoktur, günahı da yoktur. Meşru dairede oynanır ve sakıncası olmaz.